Hz. Hüseyin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sakın Allah yolunda öldürülen kimseleri Ölüler zannetme Onlar bilakis diridir Rableri katında onlar rızklanmaktadır Allah'ın karşılıksız ihsanından Kendilerine verdikleriyle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 Allah'ın yüce Resulü... ...selam olsun ona. Buyuruyor ki... ...Hüseyin bendendir... ...ben de Hüseyin'den... ...Allah'ı seven... ...Hüseyin'i sever. Müminlerin emiri... ...Adil Önder Hazreti Ömer... ...Allah ondan razı olsun...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 Acaba bu nasihat tutulacak mıydı?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 Hadi Allah yardımcınız. Müslim Kufe'ye vardığında 30 bine yakın halk Hazreti Hüseyin için biatlerini bildirirler. Bazı Küfelerse vali Numan'ı Yazid'e şikayet ettiler. Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad Kufe valiliğine de tayin edildi. Kufe'ye gelir gelmez Hazreti Hüseyin taraftarları dağıldı.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 ile birlikte... ...Mekke'den Kufeye hareket etti. Esselamu aleyküm ey Ferazlak. Nereden geliyorsun? Ve aleyküm selam. Irak'tan geliyorum. Irak halkını geride ne halde bıraktın? Kalpleri kuşkusuz sinirlidir. Ama kılıçlarını sana karşı çekeceklerdir. Kılıçları...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 Abdullah İbn Abbas... ...Yezid'e gönderdiği mektubunda... ...açıkladığına göre... ...Hazreti Hüseyin'in Kufe'ye davet edilişinde... ...Yezid'in de parmağı vardır. Akabe Vadisi'nde... ...bir adam aras gelirler. Allah aşkına geri dön ey şeyim. Zira mızrakların sivri ucuna... ...ve kılıçların keskin ağzına doğru gidiyorsun. Söylediğin bana gizli değildir. Allah'ın dediği olur. Müslim'i katlettiler. Ubeydullah bin Ziyad...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 ...sinire denilen yerde onlarla karşılaşabiliriz. İşte. Karşıdalar. Yanlarına gidelim. Ey küfeliler! Eğer takvaya sarılır... ...ve haklı olanı desteklerseniz... Allah razı etmiş olursunuz.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 i̇bn Ziyad etki altında kaldı. yazırdığı emirnameyi Şimre verdi ve Ömer'e gönderdi. Karar verildi Ömer. İşte valinin enge. Hüseyin ve arkadaşları benim hükmüme razı olup teslim olurlarsa... ...onları salimen bana gönder. Eğer teslim olmazlarsa kendileriyle dizey getirinceye kadar savaş...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 Suçum ne benim? Süleyman bin Suret, Müseyyed bin Necebe, Rifa bin Şeddad, Habib bin Muzahir, Şebes, Hacar, Azre Amr, Umeyr, Kufelilerin reisleri... Buraya gel diye bana mektuplar gönderen siz değil misiniz?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 Hazreti Peygamber'den intikam almak isteyen düşmanların zavallı aletleriydi. Onun karşısında eriyenler şimdi alçaklıkta yarışıyorlardı. Durum ciddiye kazanınca Hür bin Yezid Ömer bin Sad'ın yanına geldi. Allah seni ıslah etsin. Bu zâdile harp edecek misin? Evet. Bir savaş olacak. Onun tekliflerinden birini kabul etsem olmaz mı? Vallahi bence iyi yok.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 Onu Yahudi ve Hristiyanların rahatça içtiği fırsat suyundan mahrum bıraktınız. Ev halkıyla beraber susuzluktan halsiz, mecalsiz koydunuz. Peygamberimizin nesline bu davranışın devam mıdır? Eğer tövbe ve istiğfar ederek bu hareketinizden vazgeçmezseniz Allah sizde de mahşer gününde susuz bırakır. Kevser havzundan nasibiniz kalmaz. Ah o oh, hain otlar! Görün kendi adamları arasından üzerine yağmaya başlayıverdi.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 Kimsin sen? İptihavzederler bana. Kufe'liyim. Şimdi beni iyi dinle. Senin dediğin gibi değil. Allah niyetimi de, amelimi de çok iyi bilir. Belki ben çok merhametli olan Rabbimin huzuruna giderim. Fakat senin cehenneme gideceğinden korkuyorum. Korkar mısın? <gülüyor> Korku kendini. Geliyorum. <gülüyor> Sükan kaldı. At, at, aldı başını gidiyor. Başını taşlara vura vura beyni parçalanacak Hey kutuşunu. Elma. Artık burada durulmaz. Resulun oğlum durulması gerçek benim sonu iyi gelmez. Kimseye görünmeden buradan kaçmalıyım.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 Diğer şehit başları da yanına dizildi. Vali elindeki değnekle... Hz. Hüseyin'in... ...dudakları arasına dokunup duruyordu. Bunu gören... ...Zeyd İbni Erkam... ...dayanamadı. O değneği kaldır! Ben... ...Rasul-i Ekrem Efendimiz'i... ...bu dudakları öperken gördüm. Kaldır onu! Ömer İbni Sad... Her belada iki gün kaldıktan sonra Hz. Hüseyin'in geride kalan çoluk çocuğunu alarak Küfeye getirdi. Vali, Hz. Hüseyin'in ortancı oğlu Ali'yi de öldürmek istedi. Hz. Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep buna engel oldu ve halkı mescide topladılar. Dinleyin! Dinleyin ve itaat edin! Allah'a hamdolsun ki hak yerini buldu! Allah, müminlerin emiri Yezid'e ve askerlerine yardım etti! Ey mercane kadının oğlu! Peygamber oğullarını öldürüp de, sıdıkların sözünü konuşuyorsun! Ne büyük bir güçsüzlük ediyorsun! Susturun şişleri! Yakalayın hemen asıl! Hemen evet, şimdi burada! Veskidin içinde! Bana karşı çıkanların akıbeti ne olur herkes kalsın. İbni Afif, Cemal ve sıffin vakkalarında gözlerini kaybeden dertli bir Müslümandı. Bu tekkisi yüzünden sorgusuz sualsiz asılı verdi. Ömer! Saad'ın oğlu Ömer! Yanıma gel. Hüseyin'in katkine dair emirdameyi getir. Hükmü infaz edildi ya. Yazılı emirdame nerede? Kayboldu. Hemen şimdi git ve onu bulmadan da buraya gelme. Hemen istiyorum. Özür beyanı için korumaya alındı. Bana bunun niçin yaptığımı soranlara göstermek hakkım değil mi? Ben de değil. Hem sana barışçı teklifler getirmiştim kabul etmedim. Bu teklifleri babama getirseydim babalık hakkını öderdim. Ömer doğru söyledi. Keşke kıyamete kadar Ziyadoğulları... ...burnu halkalı birer köle olarak dolaşsaydı da...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 Yardım isteyebiliyorsun. Allah mazlumlara yardımcı ve zalimlerden intikam alıcı olarak yeter. Vallahi Allah katında kazanmış olduğu günah seni helak ve mahvedecektir. Allah'a itaat edenlere selam olsun.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 En başta gelen tahrikçiler de Yahudi dönmeleri. Ömer İbni Saad. Kendine yazık etmiş. Mevki ve makam ihtirası ne korkunç bir belaymış. Üstelik Hazreti Hüseyin'in akrabasıymış da. Kendisine yapılan nasihatler de fayda vermemiş biliyor musun? İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanırmış. Sonra İbni Ziyad. Sıralamada önüne öne geçebilir. Yezid ile irtibat kurmasına kesinlikle izin vermemiş.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 Hayatın şehitlik rütbesiyle taşlanması az neyledir? Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olmaktan daha güzel ne olabilir?